Yeni doğan kliniğinde hemşireyim. Hemşirelik yapıyordum bir dönem. Bir yavrumuz bebek vefat etti. Ruhunu teslim etti. Biz de onu orada bizim bebekleri yıkadığımız bir şampuanla yıkadık. Daha sonra bana bunun doğru olmadığını, caiz olmadığını söylediler. Kendimi bir vebal altında hissediyorum. Acaba yaptığım işten dolayı herhangi bir sorumluluğum var mıdır dedi. Şimdi doğrusu ben bu yapılan işlemde sorumluluk o, niye ...olduğu söylenmiş kendisine... ...onu merak ediyorum... ...anlayabilmiş değilim... ...tabii ki vefat eden bir çocuğun yıkanması... E, ...farzı kifahe yani... ...o bilinen evet. bir şey... E, ...onu ha hemşire hanım yıkamış... ...ha onun... E, ...yakınlarından biri yıkamış... ...aslında bir e, kişi... ...öldüğünde ister çocuk olsun... ...ister e, efendim... E, ...başkası... Şey, ...büyük olsun... Herhangi bir kimse onu yıkadıktan sonra bu fariza yerine getirilmiş olur. Ee, acaba yani çocuk erkek çocuktu da hemşire hanım onu yıkadığı için sorumlusun yaptığın doğru değil mi dediler Belki mi? öyle olabilir. Peki Ama öyle böyle de, olsa de olsa problem var mı hocam? Hayır böyle de olsa e, küçük e, yeni doğmuş bir çocuk da e, avret falan söz konusu değil. Yani onu karşı cinsten hmm. biri yıkayabilir ee, aynı cinsten birisi yıkayabileceği gibi Karşı cinsten biri de yıkayabilir Çocuk diyelim ki erkekse e, Onu bir erkek yıkayabileceği gibi bir Bayan da yıkayabilir Ço Ne zaman so şey olur, Sakıncalı olur Çocuk müştehat Duruma geldiği zaman Ne demek müştehat? İşte 7-8 yaşlarına gelmiş bir çocuk hı hı. Öldüğü zaman Onu kendi cinsinden e, Birinin yıkaması Gerekir. gerekir. Zaruret olmadıkça karşı cinsten birinin yıkaması caiz olmaz. E bu durumda öyle bir şey de söz konusu değil. Öyle bir sakıncalı durum da söz konusu değil. Çünkü daha yeni doğmuş çocuk. Peki ölü doğmuşsa yıkanması noktasında bir problem var yeni mı? Yeni doğmuşsa yıkanması şart değil ama yine de temiz, temiz olarak gömülmesi asıldır. Çünkü ses vermeden bir çocuk doğar ses vermeden doğarsa hı hı. E, ölü olarak yani doğarsa evet. namazı da kılın. cenazesi de yıkanmaz ama kefenlenir, defnedilir. Fakat ne bileyim temiz olarak girmesi daha uygun Yani olur. muhtemelen belki de ölü doğdu. Hemşire hanım da onu yıkadı. O yüzden mebalde hissediyor kendini. Yok, problem yok. Öldü dedi. Yani öyle Yo, bile olmuş evet. olsa. Tabii evet. Bir problem yok. Çünkü o yani zorunluluk yok. Yıkarsa yıkar yani. Evet, teşekkür ederiz Mustafa evet. hocam.